Şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır, bana kendi tarafından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 Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim, onları da, onların taptıklarını da terk edince, ona ishak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik.